Bugün senin için özel bir derinlemesine incelememiz var. Doktor Alaaddin Ali'nin kitabından Ben ve Postacı Öyküsü. Oldukça e, etkileyici. Evet, İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından gerçekten düşündürücü bir hikaye. Şöyle bir tablo çizelim gözünde. İşini kaybetmişsin, doktora tezin sürünüyor, ailenin geçimi, yakında baba olacaksın, faturalar kapıda tahliye tehdidi. Zor bir durum. Hem de nasıl? İşte bu adam okyanus kenarında soğuk bir bankta oturmuş. Yani tam bir çöküş anı. İçindeki fırtına yüzüne çarpan o rüzgar kadar gerçek. Hı hı. Amacımız da işte bu dokunaklı hikayeden e, senin için pratik dersler çıkarmak. Belki kendi hayatına farklı bakmanı sağlar. Hadi başlayalım mı? Başlayalım. Kahramanımız tam bu umutsuzluk içindeyken, hani her şey üstüne gelirken bankın diğer ucunda tuhaf bir şey görüyor. Evet o postacı sahnesi. Aynen. Bir postacı, çantası rengarenk, cıvıl cıvıl zarflarla dolu, gelene geçene rastgele dağıtıyor bu zarfları. İnsanlar da alıyor mu değil mi? Sorgusuz, sualsiz. Evet, sanki haklarıymış gibi alıyorlar. Bizimki ise şaşkın. Biraz da küçümseyerek bakıyor. Bu adam çıldırmış olmalı diye düşünüyor içinden. İşte kritik nokta burası aslında. Kendi sorunlarına o kadar gömülmüş ki... Tamamen. Önünde olan biten, o sıra dışı olaya sadece... Şey gibi, bir film izler gibi izliyor, hiç müdahil olmuyor. Kendi endişeleri, etrafındaki potansiyeli görmesini engelliyor resmen. Bir duvar örüyor sanki değil mi? Kendi dertlerinden. Kesinlikle. O sis bulutu işte. Postacı gidiyor sonra ve yanına yaşlı bir adam yaklaşıyor. Böyle gözlerinde bir bilgelik var. Hani yazar deniz bilgeliği diyor ya. Evet, o tabir güzel. Belki de çok fırtına görmüş ama hala sakin kalabilen birinin bilgeliği. Olabilir. Yaşlı adam soruyor, az önce yanında kimin oturduğunu biliyor musun? Kahramanın cevabı neydi? Bizimki hala olayın etkisinde, biraz da alaycı. Hayır diyor, mektup dağıtan beyinsiz bir adam. Yaşlı adam gülümsüyor sadece. Ve sonra bombayı patlatıyor. Aynen, o bir fırsat getiriciydi diyor. Ama sen yanı başındaki potansiyelden bile habersiz bir seyirci olmayı seçtin. O an işte, kahraman için tam bir aydınlanma, belki de yıkım anı. O postacı aslında kılık değiştirmiş bir fırsattı. Ve o kendi derdini düştüğü için elini bile uzatmamış. Fark etmemiş bile. Bu çok e, vurucu. En karanlık zamanda bile fırsatların nasıl yanı başımızda olabileceğini gösteriyor. Kesinlikle ve beklenmedik şekillerde. Peki bu hikayeden senin için yani dinleyenler için çıkarılacak pratik dersler neler? Kaynak Metin bunları güzel özetlemiş. Neler onlar? İlki perspektifi korumak. Yani en zor anlarda bile büyük resmi görmeye çalışmak, o anki sorunun girdabına kapılmamak. Helikopter bakışı gibi mi? Biraz yukarıdan bakmak. Aynen öyle, çok güzel tabir. İkincisi, fırsatlara açık olmak. İşte o postacı gibi, fırsatlar bazen en beklenmedik kılıkta gelir, ön yargısız bakabilmek lazım. Üçüncüsü de sanırım inisiyatif almak. Yani sadece görmek yetmiyor, uzanıp almak lazım o zarfı. Tam üstüne bastın, fırsatların kapına gelip zile basmasını beklememek, harekete geçmek. Dördüncüsü, engellerin üstesinden gelmek, zorlukları bir duvar değil de bir basamak gibi görmek, öğrenme aracı. Hı hı. Ve son olarak belki de en önemlisi, odak noktasını değiştirmek. Sürekli sorun ne diye sormak yerine, olanak ne, şimdi ne mümkün diye sormak. Bu dersler sana ne düşündürüyor? Yani şu an yaşadığın bir zorluk varsa mesela, göremediğin bir postacı, yani bir fırsat olabilir mi acaba etrafında? Odanı değiştirsen neyi fark ederdin? Çok doğru bir soru. Bir de hikayenin sonunda vurgulanan o temel ilke var ya, başımıza gelenlere değil, onlardan ne öğrendiğimize ve bundan sonra ne atacağımıza odaklanmak. Kontrol edebildiğimiz kısım orası çünkü. Kesinlikle. Bu düşünce biçimi zorluklar karşısında hem dirençlik almanı sağlıyor hem de ilerlemeni, büyümeni. Kısacası ben ve postacı bize şunu hatırlatıyor. Umutsuz anlarda bile fırsatlar yanı başımızda olabilir ama onları görmek ve yakalamak için farklı bir bakış açısına biraz da cesarete ihtiyacımız var. Bakmakla görmek arasındaki fark, evet. Peki bu derinlemesine incelemeyi bitirirken sana üzerinde düşüneceğin bir soru bırakalım mı? Harika olur. Acaba hayatındaki hangi görünmez fırsatları, hangi postacıları kendi içindeki fırtınalar ya da belki de ön yargıların yüzünden gözden kaçırıyor olabilirsin? Şöyle bir düşün, bakış açını birazcık değiştirsen bugün hangi rengarenk zarfı almayı seçerdin o bankta? Hangi mektuba uzanırdın?